Kadıköy'de Hasanpaşa'da bulunan müze gazhanedeyiz. Burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski gazhane kompleksini dönüştürerek yaptığı bir kültür merkezi. Bu kompleksin içinde müze gazhanenin içerisinde iki binadan oluşan bir İklim Müzesi var. Ömer Mabbe ile birlikte İklim Müzesi'ni gezdik. Biraz önce yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Şimdi taze taze programda da konuşacağız ama sıcağı sıcağına Ömer Müzesi'den bu müzeyle ilgili ilk değerlendirmelerini kaydedelim istedik. Ömer abi ne diyorsun İklim Müzesi için? Burada buraya daha önce bir ikiye gelmiştim ama açıldıktan sonra ilk defa bütünüyle değerlendirme fırsatı görme fırsatım oldu ve açıkçası son derece gururda duydum. Benim fikir babalarından biri de benim acizane buranın ve bir fosil yakıt şeyinden Himalayalar'a mi diyeceğiz işte bir şeyinden binalarından bir iklim müzesi doğması ve bunun da Türkiye'de ve dünyada muhtemelen ilk ve tek iklim olması çok heyecan verici. Ayrıca da iyi yapılmış çok. Yani bazı eksiklikler, giydikler, ışıklandırmada, sesle plan bazı ufak tefek problemler var ama onların hepsi giderilebilir. Bence çok kapsamlı. Hem de işte avlusu çocukların oynadığı gayet canlı bir çocuk bahçesi gibi bir yer. Ve çocukların içeride de ilgisini çekecek birçok bölüm var. Yani iki bina dedin ama sen yani iki binanın altı, altı salon mu? Yedi salondan oluşuyor ve bayağı kapsamlı bir şey var. Hem bütün yönleriyle teknik, bilimsel yönleriyle aktivizmiyle Türkiye'deki çalışmaların şeyiyle gayet kapsamlı bir şey. Benim hayatımın, hayatımın konulardan bir tanesi de Kütüphanelerdir zaten, kamu kütüphaneleri yani ortak mekanlar, müşterekler. E bu da onlardan pekala biri olmuş ve büyük ilgi çekebilir eğer tamamlandıktan sonra iyi de tanıtımı yapılabilirse. Hem Türkiye'de genç kuşaklar kendi geleceklerini birinci derecede ilgilendirecek ve hayati bir önemi olan bir konuyu görmek öğrenmek ve harekete geçebilmek üstüne, hem de yani dünyadaki teknik hareketleri içinde yakından takip eden ve az kalan zamanımızda mücadele içinde iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çok iyi. elinize sağlık. Yani. Teşekkürler ve şeyi de söyleyelim. Her gün pazartesi günü hariç her gün saat 10 ile 18 arasında açık ve gezilebiliyor şu anda İçin Müzesi üzerine konuşmaya devam edeceğiz evet evet 95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başladı bile ben Ümit Şahin ben de Ömer Madra Destekçimiz Arzu Yeşilyurt Okur'a teşekkür ederek başlayalım ve e, duyduğunuz gibi bu programı aslında müze gazhaneden yapıyormuş gibi yaptık. E, aslında öyle değil ama geçen hafta Cuma günü e, birlikte e, müze gazhanede yeni açılan iklim müzesini ziyaret ettik. Ve onun da çıkışında taze taze e, biraz <gülüyor> yayının başını oradan yapalım dedik. Gerçi birazcık rüzgar. Sesi bozmuş maalesef umarım duyabilmişsinizdir ama bugün böyle biraz benim için özellikle heyecanlı bir açık yeşil olacak çünkü Türkiye'nin ilk ve tek dünyanın da sayılı muhtemelen başka nerede, nerelerde var bilmiyorum çünkü açıkçası iklim müzesi açıldı bunu bugün konuşacağız. Evet, bu ee, hocam verici bir şey yani gerçekten. Evet, e, hani kısaca müze Gözhaneyi, özellikle İstanbul'daki dinleyicilerimiz e, biliyodur. Müze kasane Kadıköy'de 2021 Eylül ayında e, açıldı aslında yani iki seneye yaklaştı bir buçuk sene oldu falan. E, burası eskiden yani Hasanpaşa'da Kadıköy Hasanpaşa'da e, hava gazı üreten bir fabrikaydı. E, hava gazı da malum kömürden üretiliyor. Yani kömürü yapıyorsunuz, e, gazlaştırıyorsunuz ve e, hava gazı oluşturuyorsunuz. Sonra da onu aynı bugünkü doğal gaz gibi borulardan, boru hatlarıyla çevreye, yani e, özellikle o bölgedeki mahallelere dağıtıyorsunuz. Ben hava gazını çok iyi bilenlerden biriyim. Çünkü e, hani çocukluğumun geçtiği mahalle, e, o civarda olduğu için Acıbadem Hasanpaşa'ya çok yakın e, şu anki müze gazhaneye. E, bizim e, eski evimizde mesela şey vardı, yani hava gazı vardı. E, o hava gazının da oradaki fabrikadan geldiğini bilirdik. E, dolayısıyla hani doğal gazın gelmesinden sonra özellikle bütün hava gazı fabrikaları kapatıldı. Şimdi de e, hatta bir dönem burası yıkılıp bir herhalde e, yerleşim yerine dönüştürmek istendi ama... Neyse ki uzun yıllar süren bir mücadele sonunda gasane gönüllüleri, bölgenin e, hani, yerel aktivistleri diyelim, çevrecileri, ekolojistleri, o bölgedeki insanlar çok e, kararlı bir mücadele gösterdiler. Yıllarca e, buranın korunması, yıkılmaması, e, halka açılması için e, bir mücadele yürüttüler. İşte her sene şenlikler yaptılar orada falan. Mekanı yaşanır hale getirdiler ve o sayede o e, gas yıkılmamasına ve dönüştürülmesine karar verildi. Ve e, buranın e, şeyi, restorasyonu diyelim e, aslında e, önceki yönetim döneminde e, yapılmıştı büyük ölçüde ama e, henüz e, net şekilde kullanılacağına dair bir karar verilmemişti e, ya da bu şekilde henüz hani işlevlendirilmemişti diyelim. E, 2019'da Ekrem İmamoğlu'nun e, seçimi kazanmasının ardından e, ilk iş olarak burayı bir an önce e, halka açarak e, kullanılır hale gel getirmeye karar verdiler ve yani hikayesini biraz anlatıyorum. E, bildiğim kadarıyla tabii bütün detaylarını ben de bilmiyorum ama e, o, o dönemde Ömer abi sen benden de öncesini biliyorsun. E, bu şey e, mekanın e, o zamanki... E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat müzecidir kendisi. Mahir Polat'ın herhalde burayı iklim değişikliği ile ilgili bir yere çevirelim fikri geliyor ve bunun üzerine Ömer abiye geliyor ve siz beraber bir ziyaret ediyorsunuz değil mi? Öyle başlamış hikaye. Evet, burayı aslında bir şey gazhaneyi aslında bir müzeye dönüştürmek yani kömür gelişimini falan da anlatan bir şey. Endüstriyel bir tarih müzesi fikri de vardı. Ben ağacılane şeyi de söyledim Mahir Bey'de ve oradaki <gülüyor> mimar konuşan oradaki toplanan arkadaşlarımıza da bunun aslında bir iklim müzesi olmasının olağanüstü bir fikir olacağını ve çok yenilikçi bir şey olacağını da düşündüğümü söyledim. Gerçekleşmesinden dolayı da büyük bir mutluluk duyuyorum yani. O aşamadan sonra bu orasının bir iklim müzesi fikri olması olgunlaştıktan sonra e, bize geldiler yani bana ve e, Levent hocaya Levent Kurnas Boğaziçi Üniversitesi iklim değişikliği hocası biliyorsunuz iklim merkezinin müdürü e, Türkiye'nin hani önde gelen iklim bilimcilerinden biridir. E, biz ikimiz e, bu işe girelim mi girmeyelim mi diye epey bir e, şey yaptıktan sonra, düşündükten sonra çok da kolay bir iş olmadığı belliydi ama tamam dedik ee, ve hani tamamen gönüllü olarak e, bu müzenin içeriğini biz oluştururuz. Ama tabii biz müzeci değiliz, bir şey değiliz. Hani bunun uygulaması, nasıl bir şey olacağı, e, bunu hani bir ekiple birlikte yapmak gerekiyor. E, bu şekilde bir e, işe başladık. Yani ne zaman başladık? 2020'nin... Ortasıydı ee, yani ön görüşmeler ön fikirler falan alındıktan sonra 2020 ortasında tam da pandeminin e, en şiddetli halinde biz e, başlamaya karar verdik e, ve e, bir senaryo oluşturduk e, nasıl bir senaryo 2 bina var e, şunu öncelikle söyleyeyim e, bugüne kadar gazaneyi ziyaret etmiş olanlar müze gazaneyi iklim müzesini görmüş olabilirler. Çünkü İktim Müzesi iki binadan oluşuyor aslında. Birisi hemen e, kapının girişinde karşınıza gelen bina. E, zaten kocaman İktim Müzesi 1 yazıyor orada. O binaya girdiğinizde orada e, müzenin ilk iki salonu var. Bu ilk iki salon müze Müzegastane açıldığında, 2021 Eylül'de açıldığında hazırdı. Ve e, o nedenle açıldı. Ama e, uzunca bir süre, bir buçuk yıl kadar diğer bina bitmediği için ee, İklim Müzesi sadece bu binadan ibaretmiş gibi düşünüldü. E, haklı olarak bütün gezenler herhalde İklim Müzesi bu diye düşünmüşlerdir. Ama o, o değildi. Hatta zaten onun çıkışında 3'den 7'ye kadar salonlara giden bir ok var. Ama e, o işte 3. ve 3'den 7'ye kadar olan salonların olduğu ikinci bina daha yeni açıldı Mayıs ayında. E, onu söylüyordum. Yani burası iki binadan oluşuyor aslında. Ve asıl e, büyük kısmı da ikinci bina. Yani eğer e, bugüne kadar e, gasaneye gidip e, İklim Müzesi'nin birinci binasını gezdiyseniz aslında bitirmediniz. Onu söyleyeyim. E, tekrar gidip e, özellikle ikinci binaya daha fazla zaman ayırarak e, gezmenizi tavsiye ederiz. E, burası işte ne no, no oldu? Çok kısa geçeyim burayı. Çok uzatmayayım. E, yani uzunca bir senaryo çalışması yaptık. Yani en girişten e, çıkışa kadar belli bir mantık içerisinde. Yani önce bilimsel bilgiler sonra işin e, politikası en son aktivizme olacak şekilde bir şekilde akıyor e, ve en son çıktığınızda da en yani ikinci binanın en üst katı yedinci salon dediğimiz yerde de aslında aktivizm e, çözümler e, kitaplar filmler karikatürler falan yani aslında iklim e, krizinin daha kültür boyutu diyelim ve aktivizm boyutu iletişim boyutu e, ile karşılaşıp orada Biraz vakit geçirdikten sonra herhalde ilk salonlardaki e, ağır hava diye biraz dağıtarak ve biraz umutla, biraz aktivizm e, heyecanıyla ayrılıyorsunuz umarım yani. Amacımız oydu en azından değil. E, dolayısıyla bu e, şeyi de söyleyeyim. Yani bir nereden baksanız. Şimdi biz Ömer abi seninle iki saatte gezebildik galiba. Evet, e, orayı ve evet, hani 2 saat. <gülüyor> saat sürdü ama e, yani çok da böyle okuyarak değil hani Yok, baka evet, yani bakarak benim, benim özel merakım vardır müzelere okumayı çok severim hatta şikayet konusu da olmuştur <gülüyor> yakınlarım tarafından bu ama ben bile ok kısmen okuyarak ancak bakarak 2 saati buldu daha çok bir daha geleceğim okumaya. İşte evet, yani okuyarak gezerseniz e, bütün her şeyi filmlerin hepsini izleyerek bütün e, malzemeyi okuyup grafikleri inceleyip her şeye bakarsanız herhalde ben tam da bilmiyorum ama e, 4 saat falan rahat olur. O yüzden Olabilir, yani tek, evet. tek ziyarette yani tek ziyarette gezilme gezilemeyebilir e, bu anlamda yorucu oluyor. Hani bu yakınlarda yaşıyorsanız zaten hani birkaç kez gidip. E, bitirebilirsiniz eğer e, ilgileniyorsanız. E, onu söyleyeyim. Yani bir de bir not daha söyleyeyim. Sonra Ömer abi sana vereyim yorumların için e, sözü. E, burada e, yani şunu ben sürekli vurguluyorum her bu konuyu konuştuğum yerde. Çok da fazla konuşmuyorum yeni başladık ya ama <gülüyor> burası bir çocuk müzesi değil. Yani hemen ilk akla iklim müzesi deyince e, çocuklara ve öğrencilere yönelik bir müze imiş gibi geliyor ki müze gazhanenin girişinde sol tarafta bir çocuk bilim müzesi var. Ee, orada enerji kaynaklarının e, hikayesi falan da var. E, orası çocuklar için özel tasarlanmış bir müze. Ama bizim yaptığımız iklim müzesi çocuklar için değil yetişkinler için tasarlanmış bir e, müze. E, çocuklar da gezebilir tabii. E, çocukların bilgisini çekecek. Yani lise ve üniversite öğrencilerini hariç tutuyorum tabii. Onları e, müzeyi rahatlıkla gezebilirler. Lise ve Üniversite öğrencileri ama daha küçük çocukların burayı gezmesi için bir tür rehberliğe ihtiyaçları var. Onu da hani nasıl yapacağımızı düşünüyoruz şu anda. Bir tür rehberlik e, kurgulayacağız çocuklar için. Ama bunun özellikle yetişkinler için olduğunu vurgulamamayım. Niye öyle? Çünkü e, çocuklar bu işi çok iyi öğrenseler de hani yetişkin olduklarında eğer biz hala e, bir şey yapmadıysak e, zaten geçmiş olsun. Ee, yani 20 yıl sonra 2 dereceyi bile geçmiş olacağız bu hızla gidersek. Dolayısıyla hani çocuklar öğrensin, ileride onlar çözerler diye bir mantık doğru olmadığı için biz özellikle e, bu işi bilmeyen ama asıl bilmesi gereken yetişkinlere yönelik bir müze yaptık ve bu müzede ağırlıklı olarak bir bilim müzesi. Yani e, sadece duyarlılık arttırmayı amaçlamıyor. Sadece oraya giren, çıkan insanların müzeyleri Hani biraz daha iklim krizi hakkında farkındalıkları, duyarlılıkları artsın değil, bilgileri de artsın. Bunu amaçlıyor. Eğer en baştan en sona kadar e, dikkatli bir şekilde izlerseniz tam bir iklim değişikliği dersi gibi aslında e, kurgulanmış durumda. E, ama tabii bunun içerisinde bir sürü farklı unsur da var. Yani işte ufak tefek heykellerden e, şeylere kadar e, filmler, e, şeyler bir takım animasyonlar diyelim. E, bütün bunların olduğu hani çok sıkıcı yapmamaya çalışarak e, kurguladığımız bir müze böyle. E, Ömer abi senin biraz daha izlenimlerini dinleyelim istersen. Evet ellerinize sağlık. Bir kere bir ufak ekleme yapayım e, Levent Kurnaz da aynı zamanda Açık Radyo'nun programcılarından da biri ve iklim evet. programlar yaptığında da hemen ilave edelim yani böylece Açık Radyo'nun burada Biraz varlığını da duyurmak duyurmuş olmasından da çok mutluyum. Ayrıca da açık radyoya ayrılmış bayağı bir bölüm var. Sağ olun koymuşsunuz. Çok iyi oldu yani. Bizde bu kadar bunca zamandır ilk yazımı ben 1995 90'da yayınlamışım. Onu da fark ettim. 33 yıl önce bir kitabın içinde, <gülüyor> denemelerimi derleyen bir kitabın içinde, işte Bill McKibben'ın ünlü bütün bu bizim gibi sıradan insanlara bu işin önünü açan doğanın sonu kitabından bahsedip böyle bir kitap geçtiği ve çok hüzün verici bir sürü uyarıcı açıklamalar var diye bir not düşmüşüm bir makalemin Satisfaction üzerine yazdığım bir makalenin tüketim toplumu üzerine filan. Yani e, açık radyoya da ayrılmış bir yer olması çok mutlu etti beni ama bütünüyle senin dediğine tamamen katılıyorum. Yani bu iş çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakılamaz. Yani onlar bunu ne hak ediyorlar ne de yapabilirler tek başlarına bırakılırsa. Dolayısıyla hepimizin bu yaşayan mevcut toplumun çeşitli yaşlardaki fertleri olarak bireyleri olarak muhakkak surette bu onları bilgilendirmeli ve sürekli olarak e, bu bilgileri tazelemeliyiz daha biraz önce konuşuyorduk yani Kanada baştan aşağı yanıyor Meksika ilk akıl almaz sıcaklıklar Hindistan'da öyle ve işin tamamen sıra dışı grafikler var yani Güney Kutbu'nda da Kuzey Kutbu'nda da onları aramızda da konuşmuştuk. Bütün bunların sürekli olarak konuşulup ve bir an önce bir salise bile kaybetmeden harekete geçmenin gene mi iklimden bahsediliyor filan denmesini hiç aldırmadan buna devam etmemiz lazım. Ve iklim müzesi bu açıdan çok faydalı bir şey. Sık sık yücelerde kahveleri de var kafeleri yani bir tanesini var en azından orayı dolaşıp yorulunca da gidip orada hem bir çay içip. Üç yani, tane var aslında. Yani mekanın var. içerisinde üç ayrı kahve içebileceğiniz yer var. O ee, da önemli. Göl, gölgelik yoruyor. yerler var falan. Evet evet. Çok güzel. Çocuklar için de gerçekten bir oyun alanı gibi düzenlenmiş bir ön kısım var. Binanın önünde. Dolayısıyla <gülüyor> sık sık gidilebilecek ve hem kafa yorulacak hem de eylem azmini de Artırabilecek özellikleri var. Çok zorlu bir çalışmayı gerçekleştirmişsiniz. Onun için de bir kere daha tebrik ederim. yani. Te teşekkürler. Ee, yani tabii burada şeyden de bahsetmem lazım. Çok kısa ondan sonra biraz James Hansen'in yazısına geçeceğim. Çünkü gerçekten şu e, aciliyet durumunun her gün şiddetlendiğini gösteren sayısız yazı çıkıyor. Çok kısa bir şey ama tabi burada Levent Hoca ve ben e, içerikten sorumluyuz. Yani orada gördüğünüz her şeyin sorumluluğu bize ait. E, doğruluk, bilgi, e, bilim anlamında. E, ama tabi uygulamayı yapan e, grafikerler, mimarlar, e, işte videocular e, vesaire çok ciddi bir ekip var. E, onların kısaca ismini anayım. Kadir Uyanık ve Dicle Özdemir. Mimari tasarımını e, yaptılar. Yani orayı müzeye çevirenler e, mimari olarak iki arkadaşımız Docs ekibi Petek Kızıl Elma e, grafik e, tasarımını kurgulayıp uygulayan isim POMPA'dan e, ve MET Global'de Murat Günenç ve ekibi de e, tamamen o hareketli içerikleri e, hazırladılar. E, Ezgi Sandıkçı'nın da e, Hekel Traş Ezgi Sandıkçı'nın da orada yaptığı işleri e, görebilirsiniz. Yani tamamen... E, Yaklaşık 3 yıla yaklaşan iki buçuk yıl kadar süren çok yoğun bir iş oldu bu. Hani biz şunlar olsa nasıl olur dedik. Arkadaşlarımız da onu uygulamanın bir yolunu buldu. Yani yaptığımız iş bundan ibaret. Birçok ee... bir önemli video da var yani <gülüyor> kısa ama vurucu. Yani Şeyler var mesela. Geçildiği zaman çok güzel olacak yani. Yani mesela şöyle onlar zaten halde hazırda var yani birkaç eksik var ama bu dediklerim var. Mesela sıcaklık artışıyla ilgili bir bölüm var diyelim. O sıcaklık artışını siz hareketli olarak da harita üzerinde ve grafikler üzerinde hareketli olarak da görebiliyorsunuz. Yani sadece yazıdan falan ibaret değil onu söyleyeyim. Şimdi James Hansen'a geçeyim sonra belki kısa bir notla bitiririz. Neden bu yazı bu kadar? Hangi yazı? 14 Haziran 2023 yani geçen hafta yayınlanan bir yazısı var James Hansen'in. Üç sayfalık eliniyor ve ee, ...küresel ısınmanın hızlanması başlığı... ...James Hansen, Makiko Sato ve Erato Rudy yazmış. Ee, kısa bir not bu, bu bir bilimsel makale değil... ...ama kendi e, geçen Aralık ayında yayınladıkları... E, ...Açık Yeşil'de de üzerinde çok durduğumuz bir makale var. Ee, Pipeline, Global Warming in the Pipeline miydi başlığı... Evet. Ee, yani gelmekte olan, gelmekte e, küres olan küresel ısınma diye bir yazıları vardı. Başladız yani hatta. Yani. Evet ona dayanan e, ama mevcut El Niño ya, e, şey, yapan bir yazı bu. Şimdi diyorlar ki El Niño'nun ortaya çıkması bir bizim için bir ölçüm kriteridir. E, gerçekten iklim, şey küresel ısınma hızlanıyor mu Çünkü biliyorsunuz e, James Hansen küresel ısınma lafını kullanır yani iklim değişikliği demez, küresel ısınma hızlanıyor mu ee, diye soruyorlar ve e, diyorlar ki e, 2019 yılında küçük bir El Nino oldu. Bu El Nino biliyorsunuz Pasifik Okyanusu'nda <gülüyor> Güney Amerika'nın batı kıyılarından itibaren böyle ekvator hattında ilerleyen bir sıcak su akıntısı. Birkaç yılda bir ortaya çıkar. 2019'da bu sıcak su akıntısı küçük oldu ama ona rağmen bir önceki 2016'daki süper el ninyo yani çok güçlü el niño kadar bir ısınma etkisi yarattırıyorlar ve 2016'daki bu süper el niño da bir önceki 1997'deki süper el niño'dan çok daha güçlüydü. Şimdi bir kere bu el ninyolar aslında küresel ısınma olmasa da zaman zaman ortaya çıkan bir şey ama şu anda küresel ısınma döneminde bunların ortaya çıkması her seferinde daha güçlü hale geldikleri için bütün küresel iklimi e, etkiliyor ve buradan yola çıkarak bir hesap yapıyorlar. Şimdi, şimdi tabii bir sürü grafik var. Bunları atlayarak söylüyorum. Birincisi diyorlar ki 2015'ten sonra işler bir garipleşti. Yani 2015'ten sonra küresel ısınmada bir anomali ortaya çıktı diyorlar. Bu anomalinin nedeni de çok ironik ve çok ilginç. Bu anomalinin nedeni büyük ölçüde e, aerosol yani hava kirleticilerinin yarattığı soğunma etkisinin düşmesi. Çünkü biliyorsunuz e, kükürt oksitler, sülfatlar gibi e, yine fosil yakıt kaynaklı e, hava kirleticileri, işte diyelim termik santrallerden, araçlardan, gemilerden falan çıkan e, hava kirliliği üst e, atmosferin üst katmanlarına yükselir ve burada bir tür güneş ışınlarına süzgeç görevi görüp hafif bir soğuma etkisi yaratır. Şimdi 2015'ten itibaren uluslararası denizcilik örgütü IMO bir e, hava kirliliği önleme şeyi e, yapıp iyi bir şey yapıyor yani. Ve e, gi, şey yük gemilerinden ve işte büyük gemilerden kaynaklanan e, sülfür, kükürt şeyini, kirliliğini azaltma yasasını yürürlüğe koyuyor. Ve böylece gemiler daha az e, kükürt yaymaya başlıyorlar. Bu sefer de kükürtün neden olduğu soğuma etkisi azalıyor ve bu hızlanmanın nedeni, birinci nedeninin bu olduğunu söylüyorlar. Bu çok acayip. E, çünkü hava kirliliğini önlemek lazım ama hava kirliliğini önleyip küresel ısınmayı önlemezseniz işte küresel ısınma hızlanıyor. Yani son derece bu e, IPCC raporunda da vardı. Son derece hani buna faus pazarlığı diyor James Nelson. Yani. Evet faust, faust pazarlığı bu çok, çok önemli pazarlığı. bir şey. Yani. Ve e, neticede de 2015'ten önce, 2005 ile 2015 arasında Fosil yakıtlardan kaynaklanan bu sera gazlarının yarattığı e, yeryüzündeki enerji dengesizliği metrekare başına 0,7 wattken yani her e, şeyde yeryüzünde her metrekaresi başına yılda 0,7 watt bir ısınma etkisi yaratıyor. E, ama her metrekare olunca bu tabii devasa bir ısınma etkisi. 2015'ten sonra bu 0,7 1 wata çıkmış. Ve bu da yaklaşık olarak böyle giderse diyor şeyi yani küresel ısınmanın giderek hızlanması anlamına geliyor ve bir tane dördüncü şekil var orada korkutucu bir şekil ben her gördüğümde ürküyorum açıkçası lineer giderse ısınma yani bugüne kadar gittiği gibi giderse bir buçuk derece 2030'ların ortalarında beklenirken eğer bu e, enerji dengesizliğinin artmasına bağlı olarak hızlanan bir ısınma alanına geçersek 1.5 dereceyi yaklaşık olarak 2025 civarında görüyoruz. Evet. 1.5 derecenin aşılması halinde de zaten artık felaket, geri Ve döndürülmez 2000... noktaya çok başlamış olacak. Hatta 2 dereceyi de 2040 gibi görüyoruz. Yani bu tam bir e, yani El Nino'nun süper El Nino olması halinde diyorlar. Tabii şu anda süper ne olacak, e, zayıf bir El Nino olacak henüz belli değil ama eğer bu El da 2016'daki gibi bir süper eliniyor olursa o zaman e, bunun yaratacağı ısınma etkisi işte bu aerosollerin soğutucu etkisinin azalmasını da üzerine etkilediğinizde bir sürü başka etken de var muhtemelen. Bunların hepsi üst üste eklenince artık lineer bir ısınmadan çıkıp baya ciddi böyle eksponansiyel artan, yukarı doğru fırlayan beklenmedik hızda bir ısınma bizi bekliyor. Bu da 2025'ten 2026'dan bahsediyorlar ki inanılır gibi değil. Hani, yani sen, bir sene, iki sene, bir iki sene sonra bir de geri dönülmez derece. noktaya var ihtimalimiz var yani. Evet yani bir buçuk derece görürsek biz mesela seneye ya da iki sene sonra bu e, kalıcı olarak bir buçuk derece geçtiğimiz anlamına gelmeyecek. Belki iki sene sonra tekrar 0.2, 0.3 derece daha serin var ama e, ama bu e, giderek 2030'larda kalıcı olarak. E, bir geçme ihtimalimizi çok hızlandırıyor anlamına geliyor. Şimdi bunun için yapılacak tek şey fosil yakıtlardan hemen vazgeçmek. Yani hemen en kısa de. zamanda önümüzdeki herhalde birkaç yıl içerisinde fosil yakıt kullanımını ortadan kaldırmak gibi görünüyor. Şimdi programın sonuna geldiğimiz için tekrar müzeye döneyim. Ee, i̇şte bütün bunları, bütün detayları elbette bir müzede anlatmak mümkün değil ama işin bütün şeyinden başlayarak yani iklim nedir sorusundan başlayarak, seragazı nedir gibi çok basit sorulardan başlayarak e, ama bunları da çok basit anlatarak açıkçası yani e, yani üstün körü bilenlerin en azından e, orada çok daha basit bir şekilde net bir bilgiye kavuşması mümkün özellikle Levent hocanın buradaki şeyi çok büyük tabi e, katkısı e, ve e, bitirdiğinizde yani Bununla başlayayım. tüm nedirle işte geçmişteki büyük yok oluşlarla falan başlayıp ikinci binaya geçtiğimizde bütün işte buzulların erimesinden sosyoekonomik etkilere, hava kirliliğinden gelecek kuşakların haklarına kadar ve sera gazı salımlarının ülkeler arasındaki dağılına kadar her şeyi görüyorsunuz ve en sonda da işte yedinci salon benim en sevdiğim salonu en üst kat orada da sizi aktivizm karşılıyor neler yap. Ve neler yaptığımı. Bir de ufak bir ipucu vereyim. Ee, bu iklim hareketinden arkadaşlar biraz zaman ayırır. Oradaki filmleri de izlerlerse özellikle filmlerden bir tanesi de kendilerini de görebilirler. Çünkü bizim eski eylemlerden çok sayıda fotoğraf falan da var orada. Ee, evet, açık radyoya ayrılmış güzel bir bölüm olduğunda. Evet açık radyo bölümü var. Karikatürler var. Karikatürler bölümüne de ufak bir not ekleyeyim. Karikatür şeyimiz var, bölümümüz var bir tane orada itim kriziyle ilgili karikatürler. O karikatürleri seçerken de tamamen e, neden yararlandık? Haftanın karikatürlerinden. Yani açık gazetedeki Zay Rosenthal'ın e, seçtiği karikatürlerden seçtik açıkçası. E, dolayısıyla hani açık radyonun etkisinin e, ekstra olduğunu burada söylememiz gerekiyor. <gülüyor> Galiba bitirdik sürede de iklim müzesini evet. e, her fırsatta gezmelerini ta tavsiye ve teşvik edebiliriz dinleyicilerimize diyelim. Bu konuda evet. da bir yazı yazıyorsun galiba Ümit. Evet bu konuda bir yazı yazdım. Bugün konuştuklarımızın da içinde olduğu bir yazı bugün Yeşil Gazete'de yayında olacak. Herkesi İklim Müzesi'ne davet etmiş olalım. İklim Müzesi Kadıköy'de Hasanpaşa'daki müze gazhane içindeki iki binadan oluşuyor. Girdiğinizde zaten göreceksiniz. Her gün saat 10'dan pazartesi hariç 10'dan 18'e kadar açık olduğunu da söyleyelim ve burada bitirelim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kal. Hoşça